Dersur Rabbiu Bismillah Alhamdulillah As-salatu as Dördüncü ders. Bu da Yusuf ile İbrahim arasında geçen bir konuşma. Yusuf, Assalamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuh. İbrahim, alaikumussalam ve rahmetullahi ve Berekatuh. Ehlen ve sehlen ve merhaban biki ya hali Ey dayıcığım, hoş geldin, sefa geldin ve sana merhaba. Hali Dayım, keyfe haluke? Ne bir hayrın? Nasılsın? Umulur ki hayır üzeresin, iyisin. Yusuf: Elhamdülillah. Eyne ebuke ya İbrahim? İbrahim baban nerede? Zehebe ile suqi. Çarşıya gitti. Müfret müzekker şahsı kullanılan bir fiil zehebe. Babam, yani ünfret müzekker, gayet kişi olarak. Babam nereye gitti? Çarşıya gitti. Ve eyni umbüke? Ve annen nerede? Zehebet ila haleti Zeynebe. Teyzem Zeynep'e gitti. Haleti Zeynebe. <Gülüyor> Teyzem. Annenin kız kardeşi. <Gülüyor> Burada Tamam, ben karadenizce konuşuyorum. <gülüyor> teyze... <gülüyor> ha, anne. teyze, annenin kız kardeşi. Bizim orada da hala anne, babanın erkek kardeşi, teyze, annenin kız kardeşi. İşte ama böyle de benim kafam karışıyor şimdi. Tercüme ederken ben başka türlü yazıyorum. Ter... Bizim oraya göre... Bizim oraya göre tercüme ediyorum. mu sefer ortalık karışıyor. <gülüyor> Kardeşi mi? Hep Allah'ın bayan olma. Haleti, annenin kız kardeşi. Yani teyze diyorum ben. Evet. Teyzem Zeynep'e gitti. Burada konumuz ilgisi nedir? Yani konumuzda üzerine dur duracağımız husus. <gülüyor> zehebet. Kim? Bir gayb şahıs olarak annem müfret mühennis gaybe şahıs olarak zehebet. Gitti. Ve eyne ihvetuke ve erkek kardeşlerin nereye gitti? Zehebu ile camiatı. Üniversiteye gittiler. Kimler? Cem, Müzekker, Gaib şahıs olarak erkek kardeşlerim Zehebu gittiler. Ve yine hevatuke. Ve kız kardeşlerin nereye gitti? Zehebne ilen medreseti. Okula gittiler. Cem evet. ve nes, gaybe. Evet. olarak kız kardeşlerim Zehebne gittiler. Ema evet. e zehebte ente. للمدرسه اليوم Bugün eliyev mi bugün Bugün sen okula gitmedin mi Olumsuz soru Cevap bela Evet gittim. Bela zehbtu ve racahtu madel histil ula. Milakis evet gittim ve Birinci kısımdan, birinci hisseden sonra ki ona birinci ara denir. Ders de diyebiliriz. Birinci aradan sonra, birinci bölümden sonra döndüm. Ders de diyebiliriz. Bölüm de diyebiliriz. Hisse çünkü, kısım. İlk kısımda, birinci kısımdan sonra döndüm. Birinci dersten sonra döndüm. Racaatu. Burada da zeheptü ve racautuyu gördük. Ben gittim ve ben döndüm. Yukarıdaysa, Yusuf'un sorusunu ise Thep te çekimini görüyoruz yani Thep evet, dedi Sen gittin Ema, gitmedin mi veya Limaza raja Niçin için döndün raja tu li döndüm li enneni. çünkü ben hastayım li enneni. çünkü ben hastayım bunu li için manasında kullanacak olsak enne olduğum için ni ben meridun hasta olduğum için döndüm diye de tercüme edebiliriz. İster bunu döndüm çünkü ben hastayım istersek de hasta olduğum için döndüm diye tercüme edebiliriz. İkisi de doğrudur. Zaten birisi de ikincisi daha doğrusu ikincisi de olduğum için derken çünkü'nün açılımını yapıyoruz. Çünkü hastayım. Döndüm çünkü hastayım. Veya hasta olduğum için döndüm. Şeyde diyebilir miyiz? Şüphesiz veya doğrusu ben hastayım. Yok. Orada şüphesiz yok. li Lienne mastariye yapar. Olduğum için, yaptığım için, gittiğim için, geldiğim için. Evet. Yusuf la be'se. Önemli değil. Sıkıntı yok. Bir haraj, bir e, değerli değil. Önemli değil. La be'se. اَذْذَهَبْتُ اِلَا تَب۪يبٍ ''Tabibin'' ''Doktora gittin mi?'' İla tabibin bende. Size marifem gelmiş. Tamam. İlâ tabibi de olabilir. İla tabibin. İlâ tabibin olsa herhangi bir doktora gittin mi? İlâ tabibi olsa bilinen bir doktora gittin mi? Kast edilen belli olan doktora Ben de Bende değil de nekere gelmiş. Önemli değil. İlâ tabibin de diyebiliriz. Doktora gittin mi? Evet gittim. Burada e, İbrahim hasta olduğum için döndüm deyince dayısı Yusuf la be'se dedi. Sünnette de böyledir biliyorsunuz. Hasta birisi ne yapar? Aleyhisselatü Vesselam la be'se tahavvurum inşallah der. Önemli değil. Temizliktir inşallah der. Hasta olan birisi de söylenecek sözlerden birisidir bu. Evet. Geçelim mi? Anlaşıldıysa geçelim. Temarînü Eceman-ı Resilet-i Zehebe Ebu İbrahim'e İbrahim'in babası nereye gitti? Törçü'ne gitti. Ve Eğne Zehebet Ummuhu ve onun annesi nereye gitti? Meta araca İbrahim'u medreseti İbrahim okuldan ne zaman döndü? Es-Sani da değil Alamete bade emamel cümeli sahihati ve hadi alamete çarpı emamel cümeli emamel cümeli cümeli gayri sahihati evet gelen cümlelerin sahih cümlelerin önüne bu okey alametini ve e, gayri sahihaz sahih olmayan cümlelerin önüne bu alameti çarpı alametini koy İbrahim Mubnu Uhti Yusuf'e İbrahim Uhti Yusuf'a İbrahim Yusuf'un Kız kardeşinin oğludur Yusuf'u Ammu İbrahim'e Yusuf İbrahim'in amcasıdır Ehevatu İbrahim'e Zehebne ilel mektebeti İbrahim'in kız kardeşleri Kütüphaneye gittiler İhvatü İbrahim zehbu ila'l camiatı. İbrahim erkek kardeşleri üniversiteye gittiler. İbrahimu ma zehbe ila tabibi. İbrahim doktora gitmedi. Da es-salis 3. alıştırma. Da fil emakinin khaliyati fi'il'l Fi Fi'ala. Gelen şeylerde boş mekanlara fiil koy. Zehebe, fiil edabe, zehebe fiilini koy ve esnet hu ile damirin münasibi ve onu münasip zamire isnat et dayandır zehebe fiilini münasip zamire dayandır ki onu ona göre çek çekerek koy yani örnek örnek değil de birinci e, soru el evladu el melabi Veletler, erkek çocuklar oyun alanına gitti diyeceğiz. El evladu zehebü ilel melabi. Neden? Çünkü el evlad cem ve müzekkar Et talibatu ilel medreseti kız öğrenciler okula gitti diyeceğiz. Et talibatu zehebne ilel medreseti El müderrisu ilel <inaudible> fasli Ene ilel metari Ben havaalanına gittim diyeceğiz. to Evet basit bu ders. Uhti ilel <inaudible> metbahi Kız kardeşim mutfağa gitti diyeceğiz. Zehebet Ene ente Sen nereye gittin? Zahebti. Eyni ente. Eyni zehepti ente. Ente olsaydı? Zehepti. Zehepti. El-Rabi, dördüncü alıştırma. Sahihil cümlelel-atiyete. Gelen cümleleri sahihle, doğrula. Doğru. Evet. Ezeheptu ilel müsteşfeya ya Muhammedu. Ey Muhammed! ez hep tu ilal mustashfa. Seheb te olacak. Oku. Ve te olacak. Ente diyoruz. Ey Muhammed sen diyor. Muha evet. Muhatap sire müzekker muhatap sire kullanacağız. Müfred müzeker muhatap. Ey Muhammed dedik çünkü, değil mi? Ey Muhammed yine ona ben gidiyorum denir mi? Sen gidiyor musun ya? Gidiyorsun denir. Gittin. Ben gittin mi evet. Âminetü ve Fatıma ve zeynebu Raca'u minel camiati. Raca'ane. Raca'ane. Raca'ane Raca minel camiati. Evet. Zümellâ'i. Bu arada okuyoruz. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Şimdi evet. söyleyen arkadaşlarımızın dışında söyleyemeyen konuşmayanlar anlıyor mu acaba? <gülüyor> tamam. Cümlede, cümlede o fiili yapan kişi veya kişiler kimlerse adedi, cinsiyeti neyse ona uygun fiilin çekimini getiriyor. Hmm. Zümelâ'i Cem, Müzekker, Gaib ha. değil mi? Hmm. Cem, Müzekker, Gaib Zümelâ'i okul arkadaşlarım Zehebe ilâ Mekke <gülüyor> Ne diyeceğiz peki? Zehebu Ene racate münel riâde emsi Ene Azat diyor. Tu olacak. Recav tu. Meryem'u ve benatuha zehebet ila cuddete. Zeheb ne olacak? Ver kardeşleri diyor. Şey, kızları. Zıkayım kızları. Zıkayım yani o zaman zıkayım. ne yapacağız? Cem Zahir. müennes gâibe. Zeheb ne? Değil mi? Evet. Zeheb ne? Güzel. Ümmi gâle ene merîdun. Bunu doğru cevaplayana on puan. Benim annem dedi ki diyor. Ben hastayım dedi. Güzel. Başka? Annem dedi ki. Ben hastayım dedi. Ben hastayım. Ben baş Dinleyelim bir daha. Ne? İnneha. Galat. Meryıldızım. Ümmi galet <gülüyor> ene meridatun. Meridatun. Güzel. Ene meridatun. Meridun olsa ene ile uyumsuz olur. Değil mi? Ene çünkü annem. Annem konuşuyor. Ben dediğine göre o zaman ona meridatun diyeceğiz. Hem <gülüyor> de galet diyebiliriz. Tabii ki. Zehebet gibi. Galet. Gale müzekkerler için. Galallahu azze ve celle deriz. Gâletil yehûdu ve Nasara. deriz. Gayri akil cemler müeennasın olduğu için. Geçtik burayı. Anlaşıldı inşallah. Hepsini zaten elinize sağlık. Sahil ediniz. <gülüyor> El Hamis 5. <beşinci> alıştırma Ecbenel esiretil atiyeti bin nefyi müstamülen ma Ma'yı kullanarak nefi olumsuzluk, olumsuzluk ile gelen soruları cevapla ezehebte ilal medreseti emsi dün okula gittin mi olumsuz cevap vereceksiniz nam ma racat la ma gittin mi deyince la önce bir hayır diyeceğiz la ma zehebtu la ma zehebtu Evet. Eraca ebuke min de. E raca ebu ke min ba'da de. Baban, Baban duvarı Bağdat'tan duvarı. döndü mü? La ma raca Güzel. La ma raca'a. Raca. Tamam. Çünkü soru sorulurken de üçüncü teki şahıs. Değil mi? Cevaplarken de üçüncü teki şahıs. Bendistan yok işin içinde. <gülüyor> e zehebet uhtu ke iler müsteşfa Kız kardeşin hastaneye gitti mi? <gülüyor> zehebet <gülüyor> sadece la ma fi zehebet zehebet la ma zehebet zaten sormuş, cevabı vermiş. Deneden Cevabı nerede sizde? Yani zehebet cümlesi yani zaten. Sorunun içinde cevap var da anlayabilene <gülüyor> var ama <gülüyor> anlamayan ara dur. <gülüyor> la ma zehebet. Gene şunsak isal sanjak müennes. Müfred müennes, gayibesi yarası soru sorarken de, cevap verirken de. Feintum ya ihvan. Keyfe kâlikum. Maşallah cehid. Leallekum bikayir. Maşallah. Maşallah. Temmel maili es-sadis. Gelen şeyleri düşün. enne, tusavi li zâid enne ve enne min ehevâti inne lienne li, li harfi en neden oluşur. İkisinin birleşiminden oluşur. Ve enne innenin kardeşlerindendir. lienne enne gibi inne gibi keenne gibi leite gibi lealle gibi etkide bulunur. Yani muttasıl zamir, munfasıl zamirin başına gelirse onu muttasılığa çevirir. lienne huve Demeyiz de huvnen başına getirdiğimiz lien neden oluy? Liene hu deriz? Liene zayit he, liene ha deriz? Liene ente, liene deriz. Ama aşık su olsa mesela liene huveli de, liene li li artı el müderris su olsa. Lan nel müderris? İnne gibi. Etkilemez. En keser onu. En etkiler. Yani. Tamam. Raja Hamidun, min al madreseti, lânehu meri dun. Hamit okuldan. Hasta olduğu için döndü veya Hamit okuldan döndü çünkü o hastadır. Liem neyi ister olduğu için diye tercüme ederiz. İsterse çünkü diye tercüme de ki. Nasıl? Ki, iki Nasıl yani? Şu ikiside diyorum Çünkü kieki evet. yok orada. Çünkü bir ayrı bir kelimedir. İzahsa dediğinde kullanan ayrı bir kelimedir. Sanırım ki falan gibi böyle olursa değil. <gülüyor> Yok. Hamid okuldan döndü. Liennehu çünkü o Meryudun hastadır. Feinne de aynı çünkü demiştik biz. Evet. <gülüyor> Lienne de aynısı. Ama feinle her feinle de değil. Bazen feinne'nin fe'si kullanılmaz. Ne zaman demiştik feinle çünkü manasına gelir kendinden önceki cümleyi açıklama diyetinden gelirse F'den sonraki cümle o zaman F'in çünkü deriz. Ama bir cümle kullandık sonra nokta, noktayı koyduk başka bir mevzuya geçiyoruz. O zaman F takibi fahası olur. İstiknafiye fahası olur. Evet. Fâların da değişik isimleri var. Eğer F'den önceki ile F'den sonraki cümle Birbirinin devamı sadedinde, Açıklamaz sadedinde olursa o zaman öyle olur. Yoksa olmaz. Evet. Yani ismi ve gibi Şeyi bağlayacak cümleyi bağlayacak. Racaat <Gülüyor> <l accept> aminetu Minel medreseti Leennehâ merîlatun Amine Okuldan döndü çünkü o Hastadır. Veya veya Hast Amine ağamın, Hasta olduğu hasta için, hasta olduğu için Dön. okuldan, okuldan döndü Racaatu minel medreseti Lienneni Meridatün Hasta Dön. olduğum için Okuldan Dön. döndüm Döndüm Veya, veya. Döndüm. Okuldan döndüm çünkü Ben hastayım, ben hastayım. Güzel Meridatün ama müennes bir şahıs konuşuyor o zaman sesim günüce <gülüyor> Evet. Es-Sabi Misale oku sım vecban esilet i -il Ev-Bela Misale oku Sonra Nam veya Belayı kullanarak Bela ile gelen sorulara cevapla. Örnek: Erzehepte ilerl Medreseti Msi. Dün okula gittin mi? Olumlu soru. Ya olumlu cevap. Nam zehpte Evet gittim. Olumlu soruya olumlu cevap. Gittin mi? Olumlu soru. Emma zehpte ilerl Medreseti temsi Gitmedin mi? Dün okula gitmedin mi? Olumsuz soru. Ona olumlu cevap vermek için bela zehpte Bilakis evet gittim. Evet. Burada aynı zamanda hemen bir dikkat gereken bir mevzu. Muzari fiilin başına ma gelirse onu olumsuz yapar. Zeheptu gittim. Ma zeheptu gitmedim. Raca döndü. Ma raca dönmedi. Zaten ma'dan olumsuz oldu. Bilmiyorum. Evet. Tamam. Evet. Bir daha hatırlatalım. Olumlu soruya. Olumlu cevap vermek için na. Olumsuz soruya olumlu cevap etmek için bela kullanılır. Muzari, Muzari fiilin başına da mağaya gelir. O da olumsuz yapar. Onu kayıtlar yani. Muzari fiili şimdiki zamanla kayıtlar. Evet inşallah. Hiç onu yazmayın şimdi. Eraca ebu kemine sugi Baban çarşıdan döndü mü ne <gülüyor> ile <ricap> vereceğiz? Nam. <gülüyor> Nam. <gülüyor> E ma raca'i bölümden soruy. Leyla raca'. E zhebet Bela <gülüyor> <-yel jami> <gülüyor> <gülüyor> <derivatives> <gülüyor> Ben de bitti ders. Sizde var mı yeni kelime falan? Yok. Peki bir şey? Şunu bir bitirelim. Bu derste ee, mazi fiilin çekimini gördük. Devamında li gördük. Li ile ennenin birleşimini. Sonunda da olumsuz soruya olumlu cevap vermek için belanı kullanıldığını, olumlu soruya olumlu cevap vermek için de namın kullanıldığını gördük.